10. Özellik Düşman saflarındaki liderlerin İslam saflarına katılması Amr İbni As'ın Müslüman oluşu İbni İshak diyor ki Yezid İbni Ebi Hubeyb'in Hubeyb İbni Ebi Eus Es-Sakafi'nin kölesi Raşit'ten bana naklettiğine göre Hubeyb İbni Ebi Eus Es-Sakafi kendisine Amr İbni Az'dan bahsederek şöyle demiştir. Amr İbni Az kendisiyle ilgili olarak bana şunları anlatmıştı. Ahzab'la birlikte Hendek'ten döndüğümüz zaman Kureyş'ten benim sözümü dinleyen ve benimle aynı görüşte olan birkaç kişiyi toplayarak onlara ''Biliyor musunuz, vallahi ben Muhammed'in davasının istemediğimiz halde bütün davaların üstüne çıktığını görmekteyim. Benim bu konuda bir görüşüm var.'' ''Ama bilmem siz ne dersiniz?'' dedim. ''Görüşün nedir?'' diye sordular. Ben de ''Necaşi'nin yanına varıp orada kalalım. Eğer Muhammed bizim kavmimize karşı üstün gelirse, Necaşi'nin yanında bulunacağımızdan bize bir zararı dokunamaz. Bizim için daha iyidir. Yok eğer kavmimiz Muhammed'e karşı üstün gelirse, onlar zaten bizi tanıyorlar. Onlardan bize bir kötülük gelmez.'' dedim. Hiç şüphe yok ki bu görüş çok yerinde bir görüş diyerek sözlerime muvaffakat ettiler. Hemen Necaşi'ye hediye vermek için bir şeyler toparlayın dedim. Bizim toparladıklarımızdan ona hediye edilecek en güzel şey deriydi. Necaşi'ye hediye etmek için deriden yapılmış pek çok eşya topladık. Sonra yola çıkarak Necaşi'nin yurduna vardık. Huzura çıkıp hediyelerimizi kendisine takdim ettik. Tam huzurda bulunduğumuz sırada, Necaşi'nin yanına Amr İbni Ümeyye Eddamri geldi. Resulullah onu, Habeşistan'da bulunan Cafer'le arkadaşlarının durumunu görüşmek üzere Necaşi'ye göndermişti. Amr İbni Ümeyye, Necaşi'nin huzuruna girip, onunla görüştükten sonra çıktı. Ben arkadaşlarıma dönerek, ''Bu zat Amr ibni Ümeyye Damridir. Necaşi'nin huzuruna çıkıp onu bana vermesini isteyeceğim. Onu bana verdiği zaman da boynunu vuracağım. Eğer bu işi yapabilirsem, Kureyş Muhammed'in evçisini öldürdüğüm için beni takdir edecektir.'' dedim. Amr ibni Az sözüne devamla şöyle diyor. ''Necaşi'nin huzuruna çıkarak her zaman yapmış olduğum gibi önünde secde ederek kendisini selamladım.'' Necaşi, ''Hoş geldin arkadaşım, merhaba. Memleketinden bana hediye olarak bir şey getirdin mi?'' diye sordu. ''Evet ey Melik, sana hediye olarak birçok deri eşya getirdim.'' dedim. Sonra bu eşyaları kendisine sundum. Necaşi hediyelerimden hoşnut olup çok beğendi. Sonra kendisine, ''Ey Melik, biraz önce senin huzurundan çıkan bir adam gördüm. ''O adam bizim düşmanımız olan bir zatın elçisidir. O kişiyi öldürmem için bana teslim et. Bil ki bunlar bizim en seçkin ve en kıymetli kişilerimize zarar vermişlerdir.'' dedim. Necaşi bu sözüme çok kızdı. Elini uzatarak burnuma öyle bir vuruş vurdu ki burnumun kırılacağını zannettim. O anda yer yarılmış olsaydı Necaşi'den kaçmak için içine girebilirdim. Sonra Necaşi'ye, ''Ey Melik, vallahi senden istediğim bu adamdan hoşlanmadığını zannediyordum.'' dedim. Necaşi, ''Kendisine Musa'ya gelen büyük namusun, Hz. Cibril'in geldiği bir zatın elçisini, onu öldürmen için sana vermemi mi istiyorsun?'' dedi. Ben, ''Ey Melik, gerçekten de o zat Muhammed bahsettiğin gibi midir?'' diye sordum. Necaşi, Yazıklar olsun sana ey Amr! Sözümü dinle de ona ittiba et. Allah'ın adına yemin ederim ki o zat kesinlikle hak yol üzeredir. Musa nasıl Firavun'la askerlerine galip geldiyse, o da kendisine karşı olanlara galip gelecektir, dedi. Ben, Ey Necaşi! İslam'a girmek için onun vekili olarak sana biat etsem olur mu? diye sordum. Necaşi, ''Evet olur.'' dedi ve elini uzattı. Ben de Müslüman olmak üzere Necaşi'ye biat ettim. Sonra arkadaşlarımın yanına çıktım. Artık eski görüşüm değişmişti. Fakat Müslüman olduğumu arkadaşlarımdan sakladım. Halid İbni Velid'in Müslüman oluşu. Elvakıdî diyor ki, ''Yahya İbni Muhire İbni Abdurrahman İbni Haris İbn Hişam bana, ''Babamdan Halid İbni Velid'in şöyle konuşmuş olduğunu duydum.'' dedi. allah Teala hakkımda hayır irade buyurup, kalbime İslam sevgisini yerleştirip aklımı başıma getirdiğinde, şöyle bir düşünüp kendi kendime, ''Muhammed Aleyhisselam'a karşı birçok savaşta hazır bulundum ve her savaşta onun sağ salim kurtulduğuna şahit oldum. Ben abesle iştigal ediyorum.'' Muhammed mutlaka üstün gelecektir dedim. Resulullah Aleyhisselam Hudeybiye'ye doğru sefere çıktığında ben de müşriklerden bir grup süvari ile yola çıktım. Resulullah Aleyhisselam ve ashabıyla Asfan mevkiinde karşılaştım. Tam karşılarına karargah kurarak yollarını kestim. Bu sırada Resulullah tam karşımızda ashabına öğle namazını kıldırdı. Üzerlerine bir hücum yapmaya niyetlendik fakat azmimiz kalmadığından bunu yapamadık. Resulullah'ın çok muazzam bir sezgisi vardı. Bizim niyetimizi sezdiğinden ikindi namazını korku namazı olarak ashabına kıldırdı. Dipnot Savaş esnasında kılınan namaza bu ad verilmiştir. Onun bu davranışı üzerimizde çok büyük bir etki yaptı. ''Bu adam muhafaza olunuyor.'' dedim ve hücumdan vazgeçtik. Sonra Resulullah yola çıkarak bizim süvarilerimizin bulunduğu taraftan saparak yolun sağ tarafını tuttu. Resulullah Aleyhisselam Hudeybiye'de Kureyş'te sulh yaptıktan sonra beni bir düşünce aldı. Kendi kendime, ''Artık geriye ne kaldı ki? Nereye gideyim? Necaşiye mi? Yoksa Muhammed'e tabi olup, onun huzur içindeki ashabına mı katılayım? Yoksa Hiraklin yanına gidip kendi dinimden çıkayım da Yahudi veya Hristiyan mı olayım? Yoksa Acemlerin yanında mı kalayım? Yoksa bütün bunları bir kenara bırakıp, geriye kalanlarla birlikte kendi yurdumda mı oturayım? diye sormaya başladım. Ben bu düşünceler içindeyken, Resulullah Aleyhisselam, kaza umresi için Mekke'ye girdi. Ben bu olayı görmemek için o bölgeden uzaklaşmıştım. Bu yüzden onun Mekke'ye girişini görmedim. Kardeşim Velid İbni Velid, peygamberle birlikte kaza umresi için Mekke'ye gelmişti. Beni aramış fakat bulamayınca bana şu mektubu göndermişti. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Halid! Senin İslam'dan kaçman kadar acayip bir şeyi şimdiye kadar görmedim. Biraz olsun aklını kullan. İnsan, İslam gibi bir şeyi bilmemezlikten gelebilir mi? Resulullah aleyhisselam seni bana sorarak, halit nerede dedi. Ben de, inşallah Allah'ın izniyle sonunda gelecektir dedim. resul Ekrem, onun gibi biri İslam'ı nasıl öğrenmez? Eğer o savaş dehasını ve gayretini Müslümanların hizmetine verirse, onun için çok daha hayırlı olur ve ve onu diğerlerinden önde gelen bir kişi yaparız, buyurdu. Ey kardeşim, ne kadar değerli şeyler kaybettiğini artık var da sen düşün. Halit diyor ki, Kardeşimin bu mektubu elime ulaşınca, içimdeki İslam sevgisi ve Medine'ye gitme arzusu daha da arttı. Resulullah Aleyhisselam'ın beni sorması da çok hoşuma gitmişti. O gece rüyamda dar ve kurak bir ülkeden, Geniş ve yeşillik bir ülkeye çıktığımı gördüm. Kendi kendime "Bu rüyada mutlaka bir şey var." dedim. Medine'ye gittiğimde bu rüyayı Hazreti Ebubekir'e anlattım. Hazreti Ebubekir, "Çıktığın geniş ve yeşillik yer Allah'ın hidayetiyle İslam'a girişindir. Dar ve kurak yerse geçmişte içinde bulunduğun şirktir." diyerek rüyamı tabir etti. Medine'ye, Resulullah Aleyhisselam'ın yanına gitmeye karar verince, kendi kendime, ''Resulullah'a acaba kimle gitsem?'' diye sordum. Bu düşünceyle giderken, Safvan İbni Ümeyye ile karşılaştım. Kendisine, ''Ey Eba Hep içine düştüğümüz şu berbat durumu görmez misin? Halbuki biz, böyle bir durumda bulunmaya layık olmayan, savaşların pişirdiği kişileriz. Bak, işte Muhammed hem araba hem de Acem'e üstün geldi. Muhammed'e gidip ona ittiba edersek onun şerefi bizim de şerefimiz olur dedim. Safvan bu görüşüme şiddetle karşı çıktı ve benden başka tek bir kişi kalmayıp herkes ona ittiba etse bile ben kesinlikle ona ittiba etmem dedi. Bunun üzerine onun yanından ayrıldım. Bu adamın babası ve kardeşi Bedir'de öldürüldü. ''Bu yüzden bu kadar inatçı.'' dedim. Sonra İkrime İbni Ebi Cehil ile karşılaştım. Ona da Safvan İbni Ümeyye'ye söylediklerimin aynısını söyledim. O da bana aynen Safvan'ın verdiği gibi cevap verdi. İkrime'ye ''Bu düşüncelerimden kimseye söz etme.'' dedim. O da ''Merak etme kimseye söz etmem.'' dedi. Sonra eve gidip bineğimi hazırlamalarını söyledim. Bineğim hazırlanınca yola çıktım. Yolda Osman İbni Talha ile karşılaştım. Aklımdan, bu bana arkadaş olabilir, arzu ettiklerimi ona anlatsam mı acaba diye geçirdim. Müslümanlar tarafından öldürülen akrabalarını hatırlayınca, bu düşüncemden vazgeçtim. Sonra yine kendi kendime, ben zaten gideceğim, düşündüklerimi ona da söylesem sanki ne olacak dedim ve ona dönerek, Delice sıkıştırılmış tilkilere döndük. Üzerimize birkaç kova su dökseler hemen delikten çıkacağız dedim ve saflaana söylediklerimi ona da anlattım. Osman bu düşüncelerime hemen icabet etti. Kendisine "Ben bugün yola koyulmak için hazırlandım ve yoluma devam edeceğim. Göçüm de menaha'dadır dedim. Halit sözüne devamla diyor ki: Osman'la Ye'cec mevkiinde buluşmak üzere anlaştık. Eğer o benden önce ulaşırsa, o beni, ben ondan önce ulaşırsam, ben onu bekleyecektim. Tan yeri ağarmadan yola çıktık ve şafak sökerken Ye'cüc'de buluştuk. Sonra yolumuza devam ederek Hudde'ye ulaştık. Orada Amr İbni Ağız'la karşılaştık. Amr, merhaba arkadaşlar diyerek bizi selamladı. Biz de Merhaba diyerek selamına mukabele ettik. Nereye doğru gidiyorsunuz? diye sordu. Biz, sen nereye gidiyorsun? diye sorduk. Amr, önce siz söyleyin, böyle nereye gidiyorsunuz? Sizi yola çıkaran sebep nedir? diye sordu. Biz, bizi yola çıkaran sebep, İslam'a girmek ve Muhammed'e ittiba etmektir, dedik. Amr, ben de bu sebeple yola çıktım. Dedi. Amr'ın bu sözüne çok sevindik ve hep beraber yola koyularak öğle sıcağının yoğun olduğu bir vakitte Medine'ye ulaştık ve develerimizi çökerttik. Resulullah Aleyhisselam gelişimizden haberdar edilmiş ve çok memnun olmuştu. Ben hemen en güzel elbiselerimi giyerek Resulullah Aleyhisselam'ın yanına gitmek için yürüdüm. Yolda kardeşim beni karşılayarak acele et. Resulullah Aleyhisselam gelişinden haberdar edildi ve çok memnun oldu. Şu anda sizi bekliyor, dedi. Bunun üzerine yürüyüşümüzü hızlandırarak Resulullah'ın yanına vardık. Kendisini gördüğümde gülümsüyordu. Yanına vardım ve kendisine peygamberlik sıfatı üzerine selam verdim. Resulullah çok memnun oldu ve hoşnut bir yüzle selamımı aldı. Ben, Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve senin Allah'ın elçisi olduğuna şehadet ederim, dedim. resul Ekrem, gel diyerek beni içeri aldı. Sonra, seni hidayete erdiren Allah'a hamdolsun. Senin akıllı bir insan olduğunu görüyor ve bu aklının bir gün seni hayra ileteceğini arzu ediyordum, buyurdu. Ben, Ya Resulallah, ben de, ''Sizinle karşılaştığım her meydanda haktan bir nokta bile sapmamakta ne kadar kararlı ve azimli olduğunuzu müşahede ederdim. Allah'ın günahlarımı affetmesi için bana dua buyurun.'' dedim. Resulullah Aleyhisselam, ''Ey Halit, İslam kendinden önce olanları siler.'' buyurdu. Ben, ''Ya Resulallah, siz yine de dua buyurun da kalbim mutmain olsun.'' dedim. Bunun üzerine Resul Ekrem Allah'ım Allah yolundan alıkoymak uğruna yaptığı bütün işler için Halit İbni Velidi'de mağfiret eyle diye dua buyurdu. Halit diyor ki: Sonra Osmanla Amr'da gelerek Resulullah Aleyhisselam'a biat ettiler. Halit diyor ki: Medine'ye gelişimiz 8. yılın Safer ayındaydı. Vallahi Resulullah Aleyhisselam Fazilet yönünden beni diğer asabından kesinlikle aşağıda tutmuyordu. Hayber gazvesi sona ermiş ve Mekke'nin arta kalan mukavemet gücü de tamamıyla kırılmıştı. Mekke'nin bölgedeki en büyük müttefiki çökmüştü. Mekkeliler kendileri beceremeseler dahi Yahudilerin Muhammed'i yok edeceğini ümit ediyorlardı. Gatafan kabilesi bile bu merhale içerisinde kendi topraklarında üst üste Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ordularının saldırısına uğrayarak bozguna uğramıştı. Amr İbni As radıyallahu an ileriyi gören bir insandı. Medine'deki Müslümanların kökünü kurutmak için bütün Arapları seferber ederek 10 bin kişilik ordu toplayan Kureyş'in Hendek Harbi'nde başarısızlığa uğrayıp hayal kırıklığıyla geri döndüğünü görünce Kureyş'in askeri bir güç olarak bittiğine hükmetmişti. Böylece Hendek Harbi'nden beri Amr İbni As'ın Mekke'de askeri bir komutan olarak vazifesi otomatikman sona ermişti. Kendisinin de bahsetmiş olduğu gibi bu durum üzerine siyasi bir mülteci olarak Habeşistan'a giderek arkadaşı olan Necaşi'nin ülkesinde yaşamaya karar vermişti. Müslümanlara karşı mukavemet etmenin faydasız olacağını anlamış, her şeyi en kritik bir safhada bırakarak siyasi mülteci olmaya karar vermişti. Halid İbni Velid radıyallahu anh'e gelince Hudeybiye sulhu sırasında tam hücuma niyetlendiği bir sırada resul Ekrem'in korku namazı kıldırdığını görüp ''Bu adam ilahi bir kudret tarafından muhafaza olunmaktadır.'' diyen Halid manen fethedilmişti. Amr İbni As'ın ikinci hezimeti de siyasi mülteci olarak gittiği Necaşi'nin tutumu karşısında yerin yarılıp kendisini yutmasını temenni etmesiyle gerçekleşmişti. Vakıdi'nin rivayetine göre Necaşi kendi burnuna değil, Amr'in burnuna vurmuş ve bu şiddetli darbeden Amr'in burnu kanamıştı. Bu tutum karşısında Amr vicdanen sarsılmış, bu sarsıntı onu başından ayağına kadar titretmiştir. Necaşi'nin teslim etmesi halinde hemen o anda Resulullah'ın elçisi Amr İbni Ümeyye'nin boynunu vurmaya hazır olan Amr İbni Az, Müslüman olarak Necaşi'ye biat etmiştir. Amr İbni As'ın geçirdiği sarsıntı o kadar şiddetli ve derinden olmuştu ki, cahiliyenin bütün zincirlerini kırarak gözlerini İslam'a açmasına yardımcı olmuş, onu kendine getirmiş ve cahiliyenin karanlığından İslam'ın nuruna çıkarmıştı. Halid İbni Velid'i içten sarsan şey de, kardeşinin kendisine yazmış olduğu o birkaç satırlık küçük mektuptu. Bu mektup Halid'in hayatındaki bütün planları değiştirmişti. Halid, Hz. Muhammed'in Mekke'ye umre için girmesinden duyduğu kin ve nefretten dolayı Mekke'yi terk etmişti. Hazreti Muhammed yedi senelik mukavemetten sonra önünde hiçbir engel olmaksızın hatta Kureyş'in resmen itirafıyla Mekke'ye girmişti. Bir ordu komutanı için hasmını muzaffer olarak görmekten daha acı bir hezimet olamazdı. İşte Halid bu yüzden Resulullah Aleyhisselam Mekke'ye girince Mekke'yi terk etmişti. Hatta bundan daha da fazlasını düşünerek, Amr'la arkadaşlarının yaptığını yapmayı, Necashiye, Kisra'ya veya Kayser'e sığınmayı düşünmüştü. Fakat hepsinin de kendisi için zillet olacağını görmüştü. Halid'in Amr ve arkadaşları gibi ile bir arkadaşlığı da yoktu. Bu yüzden nereye giderse gitsin, kendisi için bir felaket olacaktı. Bu felaketin ne olacağı meçhul olsa bile, böyle bir işe kalkışmak akıllıca bir iş değildi. Askeri dehasını Rumlara galip gelmeleri için Farsların veya Farslara galip gelmeleri için Rumların hizmetine sunmasının ne anlamı vardı? İşte bu düşüncelerle Halid'in dünyası kararmıştı. Zira gerçek yerinin Mekke olduğunu biliyordu. Ve bu mektup geldi. Bu mektup Halid'in yapısını değiştirecekti. Halid Mekke'ye döndüğünde Sinirleri yatışmıştı. Çünkü Muhammed Aleyhisselam Mekke'yi terk etmişti. Halit, Hz. Muhammed'in Kabe'yi tavaf edip rüknü selamlamasını ve ona tabi olanların memleketinin her tarafında rahatça gezip dolaşmalarını görmeye tahammül edemezdi. Kardeşinin gönderdiği mektup validesinin yanındaydı. Halit mektubu validesinden alıp açtı ve okudu. Başlangıçta kardeşinin kendisini İslam'a davet etmesine aldırmadı. Halit, kardeşinin kendisini Medine üzerine yürümekten alıkoymaya katkıda bulunmasından dolayı onun görüşlerine hiç önem vermezdi. Fakat Halid'in dikkatini en çok çeken şey Resulullah Aleyhisselam'ın kendisini sormuş olmasıydı. Halit, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın kastını iyice anlayabilmek için bu kelimeyi defalarca, yutarcasına okudu. Muhammed niçin kendisini sormuş olabilirdi? Bir insan düşmanını ancak onunla alay etmek, küçük düşürmek ve yenilgisiyle eğlenmek için sorar. Fakat mektubun devamında yazılmış olan satırlar Halid'i derinden sarsmıştı. Ben de inşallah Allah'ın izniyle sonunda gelecektir dedim. resul Ekrem onun gibi biri İslam'ı nasıl öğrenmez eğer o savaş dehasını ve gayretini Müslümanların hizmetine verirse, onun için çok daha hayırlı olur ve onu diğerlerinden önde gelen bir kişi yaparız, buyurdu. Demek ki Halit, kendisini küçük düşüren, geçmiş savaşlar için intikam almaya çalışan ve geçmişteki inatçı ve kibirli tutumu için kendisini yeren, kızgın ve kibirli bir komutan karşısında değildi. O, beşeriyet içerisinde eşine rastlanmayan bir insanın, Resulullah Aleyhisselam'ın karşısındaydı. Halit mektubu bir daha okudu. İnanılacak gibi değildi. Eğer o savaş dehasını ve gayretini Müslümanların hizmetine verirse onun için çok daha hayırlı olur ve onu diğerlerinden önde gelen bir kişi yaparız. İşte Halit kaybettiği şeyi bulmuş, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın sancağı altındaki gerçek mevkiini ve kendisine uygun olan mekanı görmüştü. Öyleyse niçin duruyordu? Neyi bekliyordu? İşte bu az fakat manalı kelimeler, Halit İbni Velid'in cahiliyeden İslam'a geçişini sağlamıştı. Bu mektup Necaşi'nin verbesinden çok daha tesirliydi. Amr, Medine'ye gitmeye karar vermek için aylarca beklemişti. Halit İbni Velid ise büyük bir değişikliğe uğramış ve hiç vakit kaybetmeden eşyalarını toparlayıp, Hz. Muhammed Aleyhisselam'a doğru yola koyulmuştu. Tesir yönünden Halid'in bu olayına benzer bir olay varsa, o da içindeki büyük nefret ve kinden dolayı eniştesi Said İbn Zeyd ve kardeşlerine vuran, sonra Taha Suresinin ilk kısımlarını dinleyen ve bu ayetlerin içinde bıraktığı derin duygularla katil olarak yönelmiş olduğu Erkam'ın evine mümin olarak giren Hz. Ömer'in olayıdır. İşte bugün de bu kelimeler Halid İbn Velid'i intikam ateşiyle tutuşan kindar bir kişiden, Allah ve Resulü'nün buyruklarına uyan mümin bir kişiye çevirmiştir. Yirmi yıl boyunca devam eden savaşlar ve görüşmeler, Halid'in üzerinde bu mektup kadar etki yapmamıştır. Düştüğü kötü durumdan dünyası kararan ve kendisine münasip bir yer arayan Halid'e bu mektup, ''Gel.'' ''İşte senin yerin burasıdır.'' demiş ve onun içindeki büyük problemi çözmüştür. Beynini uğuldatan düşüncelerden yorularak biraz uzanan Halit, içinde bulunduğu bu yeni duruma tam tamına uyan bir rüya görmüş, rüyasında kıtlık ve dar bir çölden verimli ve yemyeşil bir araziye çıkmıştır. Günümüz davetçilerinin Halit ile Amr'ın Müslüman oluşları üzerinde uzunca durarak düşünmeleri gerekir. Bu iki hadisenin derinliklerinde yatan manalar, görünenden daha büyük olup, bütün davetçilere, insanlara karşı nasıl davranmaları gerektiği konusunda açık bir mesaj taşımaktadır. Vurgulanmakta olan en önemli noktada, düşmanların liderlerine karşı nasıl davranılması gerektiği ve onların İslam saflarına nasıl çekileceği konusudur. Bu davetten en büyük gaye, söz konusu kişilerin deha ve kabiliyetlerinin İslam potasına dökülmesidir. Resul-i Ekrem de, ''Eğer o, savaş dehasını ve gayretini Müslümanların hizmetine verirse'' derken, bu hedefe işaret etmiştir. ''Günümüz İslam davetçileri de geniş gönüllü olmalı ve Resulullah Aleyhisselam'ın, o günün en büyük İslam düşmanı olan Halid İbni Velid hakkında dediği gibi, düşmanları hakkında ve onu diğerlerinden önde gelen bir kişi yaparız'' diyebilmelidirler. İslami hareketin girmiş olduğu bir savaşı kazanması, düşman komutanlarını mat ederek kimini öldürüp kimini kaçmaya mecbur bırakması, sonra intikam alma isteği artan düşmanla yeni bir savaşa girişmesi büyük bir zaferdir. Fakat hiç şüphe yok ki İslami hareketin nefis savaşında ve İslam'la cahiliye arasındaki büyük mücadele meydanında galip gelmesi, düşman liderlerini İslam'a kazandıracak, İslam sancağının altında toplanması ve çok daha büyük bir zaferdir. İşte bu yüzden Hudeybiye sulhı apaçık bir fetih olarak nitelendirilmiştir. Çünkü Hudeybiye'de kılıçlar bir tarafa atılmış ve Akide savaşı başlamıştır. Ve çok kısa bir zamanda Akide nefislere hakim olmuştur. Bunun içindir ki Allah'ın fethi ve zaferi, Mekke ordusunu hezimete uğratıp geride bir yığın ölü ve yaralı bırakmada değil, İnsanların gruplar halinde Allah'ın dinine girişlerindedir. Ey Muhammed! Allah'ın yardımı ve zafer günü gelip, insanların gruplar halinde akın akın Allah'ın dinine girdiklerini görünce, Rabbini hamd ile tesbih et. Ondan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri daima kabul edendir. Nasr Suresi 1-3 Gerçek zafer, düşman liderlerinin İslam'a girmesidir. Onları savaşlarda yenilgiye uğratmak değildir. Ve bu hedef daima en yüce hedef olarak kalmalıdır. İyilikle hayat bulan bir nefis, sayılamayacak kadar güzel olaylara gebedir. Çünkü Allah'ın seni vasıta kılarak bir kişiyi hidayete erdirmesi, senin için bütün dünya nimetlerinden daha hayırlıdır. Davet sanatı, nefislerin en ince noktalarına temas etmeyi ve en derinlerine kadar hikmetle nüfuz etmeyi gerektirir. Bu nüfuz öyle olmalıdır ki, davet edilen şahsın gidiş yolunu belirlemeli ve başka bir yolu seçmesini engellemelidir. Davet edilen şahıs, kendisi için tek çözümün İslam olduğunu ve İslam'dan başka çözüm olmadığını anlamalıdır. Davet edilen düşman, İslam'ın kendisini zillete götüreceğini ve menfaatlerini yok edeceği hissine kapılırsa, Allah'a düşmanlık çerçevesi içerisinde kalma yolunu seçecektir. İşte Halid İbni Velid radıyallahu an Müslüman olduktan hemen sonra devlet yolunda adımlar atarak yol arkadaşları olan Safvan İbni Ümeyye, İkrime İbni Ebi Cehil ve Osman İbni Talha'yı İslam'a davet ediyor. Allahü Teala, Halid'in gönlüne İslam nurunu yerleştirince, Halid, hemen bir Allah davetçisi oldu ve en çok sevdiği bu üç insanı Allah yoluna davet ederek onlara İslam'ı anlattı. Bunlardan ilk ikisi şiddetle karşı çıkıp yüz çevirdiler. Onların içinde Halid'de olduğu gibi bir sarsıntı olmamış ve gönülleri Allah'ın nuruna açılmamıştı. Her ne olursa olsun Halid'in onları İslam'a davet etmesi, ondaki sarsıntının ne kadar büyük olduğunu göstermektedir. Eğer Halid'in imanı sadece kişisel ve soğuk bir iman olsaydı, hiç kimseye haber vermeksizin tek başına yola çıkabilirdi. Fakat imanın sıcaklığı ve sadakati onu, bu dini yol arkadaşlarına anlatmaya itti. Hatta bir mümin basiretiyle meseleleri idrak etmeye başlamıştı. Müslüman olmasının üzerinden henüz birkaç saat bile geçmemiş olmasına rağmen arkadaşlarının inadının derin cahiliye duygularından kaynaklandığını idrak edebiliyordu. Babalarının ve kardeşlerinin öldürülmesi hakikatlerin önünde onların gözlerini bağlamıştı. Gerçekleri sadece garez ve nefisten uzak ihlas sahibi kişiler anlardı. İntikam hırsıyla yanan kişiler gerçekleri anlayamazlardı. Şimdi bu üç liderle beraber Medine'ye geçmeden önce Amr İbni As radıyallahu anh'in Beyhaki'nin Vakıdî'den rivayetiyle bizlere anlattığı hadisenin bir bölümünü dinleyelim. Necaşi bu sözlerime çok kızıp elini kaldırarak burnumun üzerine şiddetli bir darbe vurdu. Burnumun kırılacağını zannettim. Hemen burnumu tutup akan kanı elbisemle temizlemeye başladım. Öyle küçük düşürülmüştüm ki yer yarılsa da içine girsem diye temenni ediyordum. Sonunda kendimi toparlayıp, ''Ey Melik, sözüme bu kadar öfkeleneceğini bilseydim, senden böyle bir şey istemezdim.'' dedim. Necaşi bu tepkisinden dolayı utandı ve bana, ''Ey Amr, kendisine Musa'ya ve İsa'ya gelen büyük namusun, Cebrail'in geldiği bir zatın elçisini öldürmen için sana vermemi mi istiyorsun?'' dedi. Amr diyor ki, Necaşi'nin bu sözü üzerine Allah kalbimde olanları değiştirdi. Kendi kendime, bu gerçeği Araplar da Acemler de kabul ettiler. Sen mi muhalefet ediyorsun dedim. Necaşi su dolu bir kap istedi. Yüzümdeki kanları yıkadı ve bana yeni bir elbise giydirdi. Eski elbisem tamamıyla kan olduğu için onları attım. Sonra arkadaşlarımın yanına çıktım. Necaşi'nin bana bir elbise vermiş olduğunu görünce sevindiler. Arkadaşın Necaşi'den istediğini elde edebildin mi diye sordular. Ben de, bu daha ilk görüşmemiz olduğu için kendisinden böyle bir şey isteyemedim. Sonra tekrar kendisiyle görüşeceğim dedim. Bana, sen nasıl münasip görüyorsan öyle olsun dediler. Amr diyor ki, Sanki bir işim varmış gibi hemen onların yanından ayrıldım, ve gemilerin olduğu yere gittim. Yola çıkmak için hazırlanmış denize itilen bir gemi gördüm ve o gemiye bindim. Gemi, şube denilen mevkiye kadar gitti. Orada gemiden indim. Yanımda param da vardı. Bu parayla bir kalıp Medine'ye doğru yola çıktım. Merri Zehran denilen mevkiden geçerek yoluma devam ettim. Hudde denilen mevkiye geldiğimde Benden az önce oraya ulaşmış ve mola vermek isteyen iki adam gördüm. Biri kurdukları çadıra girmiş, diğeri ise binekleri tutmakla meşguldü. Baktım bir de ne göreyim. Bu kişi Halit İbn Velid'di. Kendisine "Nereye gidiyorsunuz?" diye sordum. Halit "Muhammed'e." dedi ve sözlerine şöyle devam etti. "Herkes İslam'a girdi ve kimsenin başka bir yolu kalmadı." Böyle kalıp durursak sırtlanların inlerinde boyunlarından yakalandıkları gibi yakalanıp cezalandırılacağız. Halid'in bu sözlerine karşı ben, Vallahi ben de İslam'ı ve Muhammed'i kastederek yola çıktım dedim. Bu arada Osman İbni Talha çadırdan çıkarak bana selam verdi. Hep birlikte orada konakladık. Sonra beraber yolculuk etmeye karar verip Medine'ye kadar birlikte geldik. Ebi Utbe kuyusunda karşılaştığımız adamın sözünü hiç unutmam. ''Ya Reba, Ya Reba, Ya Reba diye bağırıyordu. Rebâh bir isimdir ve kazanç kar manasına gelir. Onun bu sözünü uğurlu sayarak yolumuza devam ettik. Sonra bize bakarak şöyle dediğini duydum. ''Mekke en iyi iki liderini bize verdi.'' Bu sözüyle beni ve Halid İbni Velid'i kastettiğini anladım. Daha sonra koşarak mescide gitti. Gelişimizi Resulullah'a müjdeleyeceğini zannediyordum. Ve tam zannettiğim gibi oldu. Taşlı bir yerde develerimizi çökerttik ve en güzel elbiselerimizi giydik. Bu arada ikindi namazı için nida olundu. Yürüyerek Resulullah Aleyhisselam'ın yanına vardık. Yüzü ay gibi parlıyordu. Müslümanlar da etrafındaydı. Müslüman oluşumuza çok sevinmişlerdi. Önce Halid İbni Velid peşinden Osman İbni Talha biat etti, sonra da ben ilerledim. Vallahi önüne oturduğumda utancımdan gözümü kaldırıp yüzüne bakamadım. Kendisine biat ettim ve geçmiş günahlarımın üzerimde kalmaması için bana dua etmesini istedim. Resulullah Aleyhisselam, ''İslam kendinden önceki günahları siler, hicret de kendinden önceki günahları siler.'' buyurdu. Amr diyor ki, ''Vallahi Resulullah Aleyhisselam ne beni ne de Halid İbni Velid'i biz Müslüman olduktan sonra diğer sahabelerinden ayırmadı.'' Hz. Ebu Bekir ve Hazreti Ömer de bize aynı gözde bakıyorlardı. Fakat Ömer bazen Halid-i Kınar gibi bir tavır takınırdı. Amr radıyallahu anh'in Müslüman oluşu hakkında daha çok açıklamalar getiren ve onun şahsiyetine ışık tutan ikinci rivayeti de aktardık. Amr bir Arap dahisiydi. İslam üzerine Necaşi'ye biat ettiği halde Halid radıyallahu anh gibi yapıp içindekileri onlara anlatmak onun özelliğine ve tabiatına tersti. Aksine bu sırrını gizli tutup Necashi'nin kendisine verdiği elbiseyi kullanarak onlara hala kendileriyle beraber olduğu imajını verdi ve bu hediyeden dolayı Necaşi'den Muhammed'in elçisini istemeye utanmış gibi bir tavra büründü. Sonra da arkadaşlarının yanından ustaca ayrılıp kendisini memleketine götürecek bir gemi aramaya başladı. Halit'le karşılaştığı sırada Amr'ın şahsiyeti ikinci bir kez daha beliriyor ve Halid'in Müslüman olmak için Medine'ye doğru yola çıktığını öğrenmeden ona Müslüman olduğunu belli etmiyordu. Onun dahiyane tabiatına münasip olan bu dikkat ve uyanıklık, onun bu gibi tavırlar takınmasını gerektiriyordu. Mülahaza edildiği gibi Amr ile Halid'in, Resulullah Aleyhisselam'ın önünde Müslüman oluşlarını anlatışlarında içerik olarak pek fark görülmemektedir. Fakat bazı detaylarda onların şahsiyetlerine işaret eden büyük manalar vardır. Mesela Halit radıyallahu an Resulullah Aleyhisselam'la karşılaştığında onun devamlı tebessüm eden yüzünü görüyor. Amr ise Resulullah Aleyhisselam'ın yüzünün sevinçle ay gibi parladığını fark ediyor. Halit radıyallahu an Resulullah Aleyhisselam'ın kendisini diğer sahabelerden hiçbir zaman ayırt etmediğini Amr radıyallahu anh Resulullah aleyhisselamın her ikisini de diğer sahabelerden ayırt etmediğini söylüyor. Bu işaretler Adem oğullarının efendisi olan bu peygamberin aleyhisselam ne kadar azamet sahibi olduğunu göstermektedir. Her sahabi kendisini Resulullah aleyhisselama en yakın ve en güvenilir kişi olarak hissetmektedir. İşte bu durumdan ötürü Amr ve Halid de kendilerine en münasip olan mevkileri işgal ettiklerini hissedip, askeri ve siyasi yeteneklerinin heder olmadığını, daha da ötesi, İslam'a yeni girmiş oldukları halde, Müslümanlar arasında liderlik ve komutanlık makamlarına geldiklerini görmüşlerdir. Bu liderlerin İslam'a girişiyle, Mekke blokunun çökmeye başlaması olaya daha derin manalar kazandırmaktadır. Mekke'nin genel komutanı Ebu Süfyan bile, Hiraklin yanındayken bu Rum hükümdarının Hz. Muhammed hakkında söylediklerini kulaklarıyla işitmiş ve bu olay onun içinde ilk fırtınaların kopmasına sebep olmuştu. Mekke'yi İslam blokuna Mekke'nin üç büyük kahramanı hediye etmişti. Bu kahramanlardan her birinin aşiretleri içinde belli bir mevkiyi vardı. Halit Beni Mahzum'un, Amr Beni Sehim'in, Osman'da beni Abdullah'ın efendisiydiler. Resulullah Aleyhisselam'ın onlar hakkında söylemiş olduğu işte Mekke sizlere ciğer paralarını veriyor sözü bu manayı tasdik edici mahiyettedir. Gerçekten de bu üç kahraman Mekke'nin gözbebeği ve en büyük liderleriydi. İşte şimdi Peygamber Aleyhisselam'ın saflarına katılıyorlardı. Osman İbni Talha'nın Müslüman oluşunun etkisi diğerlerinkinden daha fazlaydı. Çünkü Kabe'nin anahtarları onun elindeydi. oğulları Kabe'nin hicabetiyle, örtüsüyle memurdular. Osman İbni Talha ise Müslüman olmuştu. Bu durum Beytül Haram'la diğer Araplara karşı övünen Kureyş'i yıkmıştı. Kureyş, Beytül Haram'ın koruyucusu ve bakıcısıydı. Kabe'nin anahtarlarını taşıyan şahıs bile Muhammed Aleyhisselam'ın ordusunda bir asker olduktan sonra geriye ne kalmıştı? Kureyş'in Kabe'nin koruyuculuğunu yaptıkları hakkındaki iddiaları sona ermişti. Kabe'nin hicabetinden ve Beytül Haram'ın riayetinden bütün Araplar nezdinde sorumlu olan Osman İbni Talha Müslüman olmuştu. Aynı zamanda Beni Haşim'in hacılara su ve yiyecek verme görevi de Arapların gözünde sona ermişti. Çünkü Hz. Abbas, hiç kimseden çekinmeksizin, tam manasıyla Muhammed Aleyhisselam'ı destekliyordu. Abbas'ın Muhammed Aleyhisselam'ı tam manasıyla desteklediğinin örneğini, Hayber gazvesini sergilerken görmüştük. Bu olayda Hz. Abbas, en güzel elbiselerini giyip, en güzel kokuları sürünerek, kardeşinin oğlu Muhammed Aleyhisselam'ın zaferini kutlayarak, Kabe'yi tavaf etmiştir. Günümüzde de cahiliye toplumunda önemli mevkiler işgal eden şahısların İslami harekete katılması bu olayların önemini açıkça ortaya koymaktadır. Bu gibi insanların davaya katılması İslami hareketi güçlendirmekte ve cahiliye toplumuna büyük bir darbe indirmektedir. Bu sebepten konu dava tarihinin bu merhalesi içerisinde bir özellik olarak ele alınmaya layıktır.